Nehmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestehdi Ve nâvzu billahi min şururi enfusuna ve min seyyahete amalina Men yehdillahu felamudille leh ve men yudil felahadiyye leh Ve eşhedü en la ilaha illallah vahduhu la şerike leh Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Ya eyyühellezine âmudu takullaha hakka tukati ve la temutunne illa ve entur muslimun Ya yannâ suttakû rabbakum illezî halakakum min nefsin vahideh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 ve şerrel umuri muhdefâtuha ve kulle muhdefetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnar Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. İmam Müslim'in sahihinden kitab-ül imanı almaya devam ediyoruz. 16. baba geldik. قال ال İmam neveviyyü vücubi mahabbeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ekfere minel ehli vel veledi vel validi vel nasi ecma'ine ve itlaqi ademil imani ala men lem yuhibbehu hazihil mahabbe evet uzun bir bab baştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Rafika'dan. tabi burada ehil kelimesi aile demek burada hanım olarak Refika olarak daha çok ne yapmış tercüme etmiş onun nedeni de ne daha sonra çocuk baba ve diğer insanları saydığı için o halde muhtemelen ehil kelimesinden neyi kastetmiştir diyor hanımı kastetmiştir ama atful has alel da olabilir bu ne demek atful has alel am yani ehil amdır bütün aile daha sonra Ha, bir ailede işte çocuk ve baba olmak üzere iki vurgu olabilir. O da mümkün. Ha, hası atfa, hası amma atfetmiştir olabilir. Ya da iki ayrı ney olgudur bu. Yani hanımdır, çocuktur, babadır. Daha çok aile olarak biz bunu öngörüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aileden, çocuktan, babadan, işte Refika demiş. O ayrı bir olgu olarak almış. Ve bütün insanlardan daha çok sevmenin vücubu farziyeti ve onu bu derece muhabbetle sevmeyeni imansız denileceği babı e, işte denilecek olarak tercüme etmiş halbuki e, onu bu derece muhabbetle sevmeyene evet iman lafsının ıtlak edilemeyeceği babı dese daha doğru olur ıtlak kelimesi her zaman demek ya da dememek anlamına gelmez. Zaten birazdan hadisleri aldığımızda şerle birlikte ne demek istediğimizi ne yapacağız? İfade edeceğiz. İki tane rivayet var. İkisi de Enes bin Mali'nin rivayeti. Alalım. Evet. Okuyalım. Gâlel İmâmü'l-Nembi'yi rahmetullâh bâb-ı hucûbi muhabbeti Rasûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem eksere min min ahli wa waladi wal walidi wan nas ajmaein ve itlaq adam al iman ala man lam yuhibbu nevi ibn yukarı ama Gal ma seni zuhuru var başında. Wa hadde seni zuhuru harbin qala atsana İsmail ibnu Ulayye tahvil qala wa hadde sana Şeyban ibnu Ebi Şeybet qala atsana Abdülvaris kilahuma an Abdülaziz An Enesin qala qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yu'mun abdun ve hadise hadisi Abdülvaris Hatta ekûnâ ehabbe ileyhî min ehlihi ve mâlihî ve Evet. Tamam. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ve refikadan, çocuktan, babadan ve bütün insanlardan daha çok sevmenin vücubu ve onu bu derece muhabbetle sevmeyene imansız denileceği bağlı. Bana Zuhayy bin Harp rivayet etti, dedi ki, burada bana diyor, demek kendisinin olduğu bir ortam, evet. Bize İsmail bin Uleyye rivayet eyledi. Ki bunlar hepsi daha önceden ne yaptı? Geçti değil mi? Bunlar e, müslimin çokça müracaat ettiği raviler ki Züreyir bin Harp zaten hocası. İsmail evet. İbni Uleyye'de meşhur. Muhaddislerin büyüklerinden. Evet burada ne yapmış? Hocası ve hocasının hocasından hadis almış. Şimdi senedi tahvil ediyor. Başka bir kanala girecek. Evet. Bize Şeyban Ebi Şeybe dahi rivayet etti. Şeyban bin Ebi Şeybe. Şeyban bin Ebi Şeybe dahi rivayet etti. Kimmiş o? Ebu Muhammed Şeyban bin Ferruh el Ubuli. Hicri 238'de vefat etmiştir. Müslüm'ün rağvelerindendir. Evet. evet. Şeyhi Şeyban bin Ebi Şeybe ki biz diyor burada. Demek ki başkası da var. O kimden? Dedi ki bize Abdülvaris rivayet etti. Evet. Abdülvaris bin Said et Temimi. Hicri 180'de vefat etmiştir, bassalı azatlardandır. Evet. Her ikisi Abdulazizden Kimmiş her ikisi, Abdülaziz'e geçmeyelim, her ikisi diyor, kim arkadaşlar her ikisi? Ebi Şeybe ve Abdülvaris. Evet, Şeyban Übni, Ebi Şeybe ve kim? Abdülvaris. Doğru mu? Yoksa yukarıdakiler mi? Züreyh bin Harbi, İzmir bin Hayır. İsmail bin Uleyye ile Abdulvaris arkadaşlar iki senedin sonundakiler ittifakla Abdülaziz'den rivayet etmiş bakın bunu öğrenmemiz lazım kaç kere bu tür rivayetler geçti ilk senet Züheyl bin Harp İsmail bin Uleyye'den o Abdulazizden. ikinci senet Şeyban ibn Ebi Şeybe Abdulvaristen o da Abdülaziz'den anladık mı senedin sonları her zaman diğeriyle ne yapar teşvik mesai de bulunur. Yani şimdi demek ki nerede birleşti senet? Abdülaziz'de birleşti. Ama bir tanesinde Abdülaziz'den İsmail bin Uley'e rivayet ediyor. Bir tanesinde Abdül Varis rivayet ediyor. Anladık mı? Kimmiş Abdülaziz? Abdülaziz bin <gülüyor> Süheyb. Evet. O da, o, da, o da Enes'ten naklen rivayet ettiler. Bakalım kaçlı? bir, İsmail iki, evet Abdülaziz üç, Enes. dört. Bak Rubai, genelde Humasi. Diğeri de gene. Şeyban bir, Abdülvaris iki, Abdülaziz üç, Enes dört. Rubai, Ali bir senet. Dört kanalla ne yapmış? Peygamber aleyhissalatu vesselama ulaşmış. Evet. Devam edelim. Enes şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir kul, Abdülvaris'in hadisinde bir adam. He. Abdülvaris'in hadisinde yani, yani heh, şimdi burada abd kelimesi geçiyor. Heh, ne geçiyor burada arkadaşlar? Abd. Abd kimin rivayeti demek ki? İsmail bin Uleyye'nin kimden rivayeti? Abdülaziz'den rivayeti. Anladık mı? İsmail bin Uleyye'nin Abdülaziz'den rivayeti. Ama Abdülvaris'in Abdülaziz'den rivayetinde abd değil racül geçiyor. Anladık. Yani e, senet matematik işi gibidir. Mantığını kaptın mı? Ne dediğini anlarsın. Yoksa bilmece gibi bakarsın. Heh. Abdülvaris'de nasıl la yu'minu raculun geçiyor? La yu'minu ya da erraculun. Dersteyim. Dersteyim karşı. Dersteyim. Anladık mı? Heh. Evet. Devam edelim ben kendisine ehlinden malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça kamil iman etmiş sayılamaz buyurdular. Şimdi bakın parantez içinde kamil demiş parantez içinde kamil demiş bu ehli sünnetin en temel vasfı söylüyorum kızıyorlar bu Kemal amcadan dolayı bana hep burada, burada arkadaşlar nef yedilen bakın peygamberi sevmiyor değil adam seviyor ama bunlardan daha çok sevme meselesi var Yoksa peygamberi sevmiyor değil. Seviyor ama bunlardan daha çok sevmedikçe kafir olur. Ehli sünnetten bunu kim demiş? Kim demiş diyen bir Allah kulu var mı? İşte kamil kelimesini yani bakın demek istiyor ki La yu'minu abdun Diğer bir rivayette La yu'minu raculu Ey La yekmulu imanu abdin ya da la yekmulu imanur racul hatta işte öyle geliyor yani bir kulun ya da bir adamın imanı kamil olmaz ta ki beni beni heh, kendisinden ehlinden bak burada ehil geçti demek ki neye şamil bu ehlin içindeki bütün bireylere malından ve insanların hepsinden daha çok sevmedikçe. Heh, işte Kamil kelimesini ondan dolayı burada kullanıyor. Bunun örnekleri onlarca yüzlerce var. La yu'minu racul. La yu'minu abd, La yu'minu ahadukum. Onlarca. Burada nef imanın aslı değil. Kemali eğer siz imanın aslını nef ederseniz Müslüman kalmaz. Böyle bir realite yok ehli sünnette. Bu çok önemli işte. Bu kemal var ya, bu kemal ha, ehli sünneti kimden haricilerden ayıran en temel vasıflardan bir tanesidir. He, onun için ha, ıtlak Ademil iman demek, kafir demek değil. Ya imanı mükemmelliğin, imanı mükemmelliğin Mükemmel imanın bu adamı ıtlak edilemeyeceği yani kamil müminlerde, muhlis müminlerde bu adam nerede? Arasında neler var? Dağlar kadar fark var. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu hadisler zahir üzere alınmaz. Zahir üzere almak bu hadisleri problem doğurur. E hocam bu zamana kadar hep zahir üzere alıyorduk da niye? Çünkü karineler var bunların zahir üzere alınmayacağını gösteren. Neden? Bir hadiste zina yapan şöyle şöyle diyor. Öbür hadiste de diyor ki burnunun tersine bile gitse cennettedir diyor. Ha demek ki bunlar karineler. Biz ne yapıyoruz? Rivayetleri ceme diyoruz, topluyoruz arkadaşlar. Hep söylüyorum, örnek veriyoruz. Tepsi, tepsi. Ne yapıyorsun? Pirinci tepsiye koyuyorsun. Olduğu gibi alıp tencereye atmıyorsun. Temizini, pisinden, sadesini... Taşlısından ne yapıyorsun? Ayırıyorsun. İşte hadislerde böyle tepsiye koyuyorsun onları. Önce zayıflarını ne yapıyorsun? Atıyorsun tepsiden. Sonra geri neler kalıyor? Sahihler kalıyor. Sahihler içinde çok sayı olanlar var. Başka sahi olup sıhhat yönüyle daha az sayı olanlar var. Sonra fıkıh namına arasında tenakuz var gibi görünenler var. Onları alıyorsun. İşine biraz daha selefin fehmini ne yapıyorsun? Tuz olarak atıyorsun. Karıştırıyorsun. Öyle alıyorsun. Küt diye ben bunu seçtim orada. Ne öbürkü de onu seçerse ne olacak? Olmaz. Ha, bu çok önemli yani. Hep söylüyoruz. Onun için Kamil demiş. Şimdi alalım biraz daha iyi anlayacağız şerhi. Bu hadisi bir parça lafız değişiklikleri, değişikliği ile Buhari hmm. ve Nasa'yı dahi tarih etmişlerdir. Evet. Zuvayetlerin bazısından... He, Buhari ve Nasa'yı de var bu hadis ancak bazı ney lafız değişikleri var. Üç aşağı beş yukarı aynı. Aleyküm selam. Evet. He. Zuvayetlerin bazısından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne yemin ile başladı görülüyor. Evet. Bundan maksat sözü teciddir. Bühim bir meselede yemin caizdir. Vellevi nefsi bi'edihi diyor mesela bazılarında. Evet. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor. Neden? Yani tekit var. İşin mühem, e, ehemmiyeti, işin bize lazım olan yönünün ağır basması var. Evet, devam edelim. İman etmiş sayılmaz ifadesinden Murat, imansız kalır demek değil, imanı kamille iman etmiş olmaz demektir. Bu hadisten Murad'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem can vermek olduğu söylenir. İbni Battal, Ebu Zinadın şunları söylediğini kaydeder. Evet, İbni Battal, Buhari şarih'i, evet. Bu hadis Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen cevamül kelimdendir. Evet, Ebu Zinad diyor ki az sözle çok şeyi ifade etme sanatından bir parça bu hadis. Onun bir örneği. Neden? Çünkü muhabbet üç kısımdır Bir İclal ve tazim muhabbeti evladın babayı sevmesi gibi. Çok güzel bilgiler bunlar. Muhabbet 3 kısımdır. İclal ve tazim yani yüceltme, büyük görme. İşte evladın babayı ne yapması? Sevmesi. Bu bir muhabbettir. Bir sevgidir evet. 2 <gülüyor> Merhamet ve şefkat muhabbeti babanın evladını sevmesi gibi. Bir de merhamet ve şefkat. Babanın evladı. Deminkinde evladın babayı, bunda babanın evladı. 3 3 Müşakele ve beğenme muhabbeti İnsanların birbirini sevmesi gibi Evet yani beğenme, mucep olma insanların birbirini sevmesi gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bunların hepsini kendisine toplamış Yani iclal, tazim var merhamet, şefkat var Müşakere ve beğenme var Üçü de peygamber aleyhissalatü vesselam'da toplanmış Üçü de bir arada Peygamber aleyhissalatü vesselam'da mevcut evet. Kadı yazıyor ki O da ney, ney? İkmalül mu'lim şerhi Değil mi? Ha? Şerhi var, Müslim şerhi. Orada ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine yardım etmek, şeriatını müdafada bulunmak ve onun zamanına yetiştirerek yetiştirerek onun uğrunda malını, canını bezletmiş olmayı temenni etmek, onu sevmekten, sevmekten mağduttur. Sayılır, mağduttur demek sayılır demek. Yani şimdi ikiye ayırıyoruz bunu. Bir, peygamberin hayatında aleyhissalatü vesselam hayattayken yaşamış olma. iki ondan sonra yaşamış olma. Eğer peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatından sonra yaşadıysan, vefatından sonra yaşadıysan, sünnetine yardım etme, şeriatını müdafaa etme. Bu onu sevmek demek. Evet. Sünnetine yardım edeceksin. Yani sünnetinin nusreti için. Hem yaşayıp hem talim edip yayacaksın. Evet. Başka şeriatı müdafaa edeceksin. Şeriatı Muhammed-i Garra. Kur'an ve sünnetten, icmai ümmetten ve kıyası fukadan müteşekkil edile-i içinde bulunduğu o ney? Mefu. Onu müdafaa etme. Evet. He... Peygamberin vefatından sonra aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra değil de vefatından önce yani o hayattayken yaşıyorsan zamanla yetişmişsen onun uğrunda malını canını bezletmiş olmayı temenni etme ve ne yapma temenni etmekten de öte onu ne yapma ortaya koyma işte sahabenin hepsi istisnasız. Bugün de elbette ha onun neyi şeriatı için getirdiği şeriat sünneti için? Böyle fedailer çıkmış değil mi? Yani bakın işte bizim ecdadımızda bile onlarca örneği var. Ne işi var Viyana'da? Ne işi var Viyana'da? Niye gitmiş? Turistik seyahate mi gitmiş? Onca insanın kanı oralarda dökülmüş değil mi? Ne işi var Lehistan'da? Polonya bakın. Lehistan Polonya demek. Ne işi var ta yukarılarda Kırımlar'da değil mi? Ne işi var işte Nijeryalarda? Neden? He. Yani e, bu... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek, onun yolunu sevmek, onun sünnetini sevmek, Allah'ın dinini sevmek. Ve onun bir emaresi bu, bir alameti. Çok önemli bu. Evet, devam edelim. Bundan anlaşılır ki, imanın hakikati ancak bunlarla tamam olur. Ve iman ne zaman? Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın kadru kıymetinin şeref ve merhamet mertebesinin her baba ve evlattan her idem ve iyilik yapandan üstün olduğu hakikatine ererse ancak o zaman sahih olur. Elbette. Yani e, evlat evlat sevgisi, anne anne baba sevgisi. Bunlar güzel şeyler. Ama işte bu sevgiler bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun sünnetini unutturmamalı arkadaşlar unutturdu mu fena hani hanzala diyor ya peygamber es-sallatu vesselamın yanındayken ayrı bir haleti ruhiyede onun yanından ayrıldığında ayrı bir haleti ruhiyede diyor ki ya Allah Rasul senin yanındayken he sana yakınız Allah'a yakınız ama ne zaman ki çoğluğa çocuğa ne yaptığımızda karıştığımızda döndüğümüzde ha halimiz duman Tabi manayla rivayet bu değil mi? İşin takribi, sosyolojisi, dünya meşgalleri bize Allah'a da unutturtuyor yeri geldiğinde. Hz. Ebu Bekir tabi hikmeti anlayamıyor o anda radiyallahu anh hatta anhum'a ne diyor? Hanzala münafıklık yaptı diyor. Halbuki Hanzala bir söylüyor. Ortada bir var. Düşünün Peygamber'e aleyhissalatü vesselamın huzurundasın, onun yanındasın. Yeri geliyor dizin dizine değiyor. Yeri geliyor elin eline değiyor. Yeri geliyor işte saçından sakalından bir tüy düşüyor. Yeri geliyor elbisesinin ucundan tutuyorsun. Arkasında ne yapıyorsun? Namaz kılıyorsun. vaaz nasihatini dinliyorsun. Onunla birlikte yemek yiyorsun. Bakıyorsun sağ nasıl gitti, sola nasıl gitti, nasıl oturdu, nasıl kalktı. Yani aslında Peygamber Efendimiz'in işi zora. Sizi yani takip eden bir çift göz olsa her an yandınız. Peygamberin Esselatü Vesselam'ı takip eden kaç tane çift gözü var? Başbakan halinden çok memnun mudur acaba? Çok memnun mudur? Hanımıyla he, koruması sokağa çıkabiliyor mu? Hanımıyla korumasız atıyorum lokantaya gidebiliyor mu? Hanımıyla korumasız Sultanahmet Camii'ne gidebiliyor mu? Gidemiyor, bütün gözler üstünde. İş kolay değil aslında. Yani bir de onda bir kutsiyet yok üstelik. Bir kutsiyet yok. Bu peygamber bir kutsiyet var onda. Şari. Hüküm koyucu. E işi çok zor aslında yani. Ama gelmiş ve geçmiş günahlarından arındırılmış. Hatası anında Allah tarafından düzeltilen bir peygamber. Aleyhissalatü vesselam. Hal böyle olunca iş kolay olmakla beraber zor da çünkü devamlı takip ediliyor. Ama hep güzel örnek olmuş. Hep güzel. İşte sahabe o gözlerle onu takip ediyorlar. Yani yemesi, içmesi, oturması, kalkması, uyuması, okuması, kılması her şey. Her şey. Heh. İşte o kadar ne yapıyorlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı takip ediyorlar. Ona bağlılar. İşte sahabenin zaten kadri kıymeti ne? Biraz da orada var değil mi? Sahabenin. Kadri kıymeti orada var. Şimdi hal böyle olunca işte peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmek, onlara semere getirmiş, semere. Ne demek? Yani neticeyle dönmüşler. Dünyada nusret, ahirette cennet. Şimdi sevgi azalınca dünyada da nusret yok, ahirette de cennet inşallah soru işaretiyle temenni ediyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmek. Muhammed isimleri, Ahmet isimleri, Mustafa isimleri, Mahmud isimleri bunları ümmet neden koymuş? Bunlar hep birer ne arkadaşlar? Gösterge. Ama tabi bunlar ne de kalmayacak? Lafta kalmayacak. Lafta kaldı mı olmaz. Peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı uhibbuke ya Resulallah de milyon kere sevdiğini dille ifade et. İsmi geçinince ağla, sızla ama bütün nehyettiği hususları işle. Olmaz. Burada işte bize kadıyı yaz onu veriyor. Yani peygamber sevgisi bir başka sevgidir. O sevginin önünde başka bir sevgi olmamalıdır. O sevgiye nafi, münafi, o sevgiyi ortadan kaldıracak, engelleyecek engelleri ortadan kaldırın. Ha, çocuğunuzu sevin. Annenizi babanızı sevin. Ama dikkat edin arkadaşlar Allah ve Resulü sevin dediği için sevin. Allah ve Resulü sevin dediği için sevin. Bu çok önemli. Neden? Çünkü Allah ve Resulü sevin dediği için severseniz Allah ve Resulün dediklerini unutmazsınız. Ama sadece kalbim, sadece gönlüm seviyor. O halde seviyorum derseniz dünyanın sevgisiyle birlikte onların sevgisini ne yaparsınız? Unutursunuz. Evet işte iman hakikatine erersin ama eğer bunun dışına çıkarsan iman hakikatini kaybedersin külhünü kaybedersin çok önemli bu çok çok önemli bir kaide yani bugün insanlar sevdiğini iddia ediyor ne kadar seviyor tartışmalı çünkü söz fiil eylem yok eylem yok yani gönül ba zayıf gönül ba zayıf evet devam edelim buna inanmayıp başkasına itikat eden kimse mümin değildir. Ancak malikilerden Ebu Abbas, Ahmet el Kurtubi Kadı Yaz'ın bu sözlerine itiraz etmiş ve şunları söylemiştir. E Kurtubi e, biliyorsunuz e, o da Kadı Yaz gibi maliki bir alim. Sıyan Sayın Müslim diye kitabı var. Bakalım ne diyormuş evet. Kadının sözünün zahir, zahiri bu muhabbeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tazim ve Tebcil itikadında bulunmaya ettiğini gösterir. Bu itikatta, bu itikatta bulunmayan bir kimsenin küfründe şüphe yoksa da bu hadiste murat peygamberimizin büyüklüğüne itikad değil. Evet yani burada kadının sözünü zahirinde sanki peygamberi icral ve tazim etme. Yüceltme sevgisi var sanki. E Zaten peygamberi yüceltmiyorsa icral etmiyorsa zaten onun küfründe şüphe yok. Halbuki bu hadiste sadece o yok diyor. Devam edelim. Çünkü büyüklüğe itikad etmek ne muhabbet demektir ne de muhabbeti iltizam eder. Yani büyüklüğe itikad etmek yani muhabbet değil muhabbeti de gerektirmez. Niye? Çok defa insan bir şeyin büyüklüğünü över de onu sevmez. Şu halde kendinde bu sevgiyi bulamayanın imanı kemale ermemiştir. Yani, yani işte ne diyorsun? Ulan Amerika ne büyük devlet diyorsun. Seviyor musun? Bizans İmparatorluğu ne büyük devlet diyorsun. Seviyor musun? Yani büyüklük her zaman ne getirmez? sevgi getirmez. Yani o halde diyor bu sevgiyi bulamayanın imanı kemale ermemiş demektir. Yani o yukarıdaki bütün sevgileri toplamalı. Evet devam edelim. Halbuki sahih bir inançla iman eden herkes bu muhabbeti bu muhabbetten hali değildir. Sahi inancı varsa bu muhabbet mevcut durumunda evet. Amr bin As radiyallahu anh benim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha sevgili benim gözümde ondan daha büyük bir kimse yoktu. Ama ona olan tazimden Tazimimden gözüm doya da ona bakamıyorum demiştir. Evet bak ne kadar çok seviyor Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ı. Yani Amr ibnül As. Yani her şeyden daha çok seviyor. Gözünde ondan daha büyüğü yok ama o kadar çok da yücel diyor ki bakamıyor. Hep ben örnek veriyorum size. Selefte de bunun örneklerini hep zikrediyoruz burada. Talebeler hocalarının yüzlerine ne yapamazmış? Bakamazmış. Yani bu tazimden, büyüklükten, hocadaki o heymenetten, heybetten Yani baktığı an hoca mesela talebenin gözüne, talebe gözünü eğermiş Kalbine bir korku ne yaparmış? Düğçar olmuş bunun örnekleri de mevcut Örnekleri de mevcut Biz de yaşadık bunları Heh. Yani Bu çok önemli Bu çok çok önemli bir duygu. Evet devam edelim Ömer radıyallahu anh dahi bu hadisi içtiğince Ya Resulallah sen bana canımdan gayrı her şeyden sevgilisin dedik de Geçen ders bunu burada ne yapmıştık hatırlıyor musunuz? Bak geldi. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem canındanla ya Ömer buyurmuş. Ömer derhal canımdanla demiş. Resulü zişan, zişan sallallahu aleyhi ve sellem şimdi oldu ya Ömer buyurmuşlar. Orada da Ebu Bekir gene ne yaptı? Hazreti Ömer'i geçti değil mi? Bu bir yarış. Gene geçti Hazreti Ömer'i. Evet. Tabi hadisin bir kısmını almış devam edelim. Bu muhabbet ise tazim itikadı değil, kalbin meylidir. Yani yani kalp meyl etmiş. Kalp Muhammed'i olmuş. Kal Muhammedi kalp. Evet. İçi dışı Muhammed. Evet, devam edelim. Lakin insanlar bu mail hususunda birbirinden farklıdır. Herkesin kalbi <gülüyor> he, meylet hususunda hem Allah hem Resulüne ne değildir? Aynı ölçüde değildir. nispidir. Hazreti Ebu Bekir'in Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı duyduğu sevgiyi şöyle bir düşünün. Bir de bizim duyduğumuz sevgiyi düşünün. Bir kıyas edin bakalım. Hazreti Ebu Bekir kadar birini sevseydik biz bugün. Yani işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyorum. Onun onu sevdiği kadar sevseydik. Bugün yani Allah muhafaza bu sevgi belki de bizi yoldan çıkartırdı. Çünkü bugün onun onu sevdiğinin milyonda biri kadar birbirini daha az sevenler hangi şirklerin içine düşüyor görüyoruz. İşte sevgi de yetmiyor. Yani tahdit edecek onu bir şey. Şeriat, sınır değil mi? Onun dışına çıkmayacak. Yani beni Yahudilerin ve Hristiyanların işte Yahudilerin işte Üzeri Hristiyanların İsa selam övdükleri gibi övmeyin. Övgüde aşırıya kaçmayın. Ha. Ifadelerini İfadelerini Peygamber Efendimiz Aleyhisselam boşuna kullanmamış. Sevginin de bir sınırı var. O da ne? Kur'an ve sünnetin sınırı. Seveceksin ama Allah'a peygamberden daha çok seveceksin. Neden? Çünkü o sevgiyi oluşturan sende kim? Allah. Allah istemeseydi peygamberi zaten sevmezdi. Ama Allah sevgisi peygamber sevgisini gerektirir. Allah velev ki çok sevmen gerekse bile peygamber sevgisi de Allah sevgisini gerektirir. Aynen ben Allah'a iman ediyorum ama ahiret gününe iman etmiyorum diyemezsin. Demen mümkün olmadığı gibi. Yani ben Muhammed'i seviyorum ama Allah'a sevmiyorum diyemezsin. Allah'ı seviyorum ama Muhammed'i sevmiyorum diyemez. Öyle bir şey yok. Evet. Devam edelim. Müslüm Şariflerinden El-Übbi. Bir... İkmal İkmal-i Mu'lim diye bir kitabı var. Evet. Şu Muhtala'da bulunmaktadır. Bak hep şairlerden ne yapmış ne kadar güzel. Görüyor musun arkadaşlar? Ya şimdi sen alacaksın, o şer'e bakacaksın, bu şer'e bakacaksın. Allah rahmet eylesin. Yani başlamış ya işte İbn Battal'ı almış, Kadı Yazı'ı almış, işte Kurtubi'yi almış. Şimdi kim almış? Übbi almış. Evet. Eğer Kadı Yaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yükseltmekten onun makamı itibariyle yüksekliğini kastettiyse, dediği gibi buna ittifakı olmayan bir kimse mümin değildir. Ya evet. Yok sevgi hususunda yüksekliği murat ettiyse mümin değildir sözünden anlaşılan mana kemali nefretmek. Anladınız mı arkadaşlar? Anladık mı? Ey gidi, Kemal adam var. Ya. Şu Kemal bizi mahvetti. Heh. Şimdi ne diyor? Bir daha oku. Eğer, eğer kadir yaz, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kaderini yükseltmekten, onun makam itibarıyla yüksekliğini kastettiyse. Yani makamıysa zaten ona itikat farz ayın. Evet. Dediği gibi buna itikat olmayan bir kimse mümin değildir. Güzel. Yok sevgi hususunda yüksekliği murat ettiyse mümin değil de sözünden anlaşılan mana kemali nefretmektir. etmektir. Yani, yani kamil mümin değildir demektir. Evet. Çünkü baba ve oğul sevgisi fıtridir. İnsandan ayrılmaz. Binanene biri Farz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i babasından veya oğlundan çok sevmeyen biri bulur biri bulunsa biz onun küfrüne kat'i yüküm veremeyiz. Evet. Veremeyiz. Çünkü bu sevgi mevcut. Bu sevgi mevcut. Bu sevgi onu da galebe çalmış emmaresinde görüyoruz adam ne yapmış i̇şte çoluğuna çocuğuna mal mülk bırakacak diye pek çok şey unutmuş ama ona ne demiyoruz kafir demiyoruz o adama söylesen desen ki sen peygamberi sevmiyor musun haşa ya sevmem olur mu canım ona feda olsun der ama iş icraata gelince ortada bir şey yok değil mi ha. bas bas bağırıyor şefaat ya Rasulallah e madem çocuğunu seviyorsun şefaat ya İbni de niye demiyorsun Demek ki yani bunların hepsi birer ney? Söz, realitesi yok. Bunların hepsi birer söz, realitesi yok. Heh. Geçen gün arkadaşla bir yere gittik. Bazen avamdan enteresan laflar duyuyorsunuz. İlk şey seçelim dedik, hepsi nazar boncuklu. Ya dedik, arkadaşım dedik, nazar boncuksuz bir şey yok mu sende ya? Şimdi balon mesela. Ben de yok dedi ama aldırabilirim. E dedim ya dedim şu nazar boncuklu balonun üstünü kapayamıyor musun? Aldık mı dedim şimdi git dedim boşuna para verme. Şunun üstüne bir şey yapıştır. Hocam dedi niye dedi nazar boncuk? Herkes alıyor dedi hocalar hacılar geliyor dedi. Hep nazar boncuk. E dedim ya Allah dedim celle celal dedim faydayı veren odur. Zararı gideren odur dedim. Yani işimiz dedim. Ha, kala kala bir nazar boncuğuna mı kaldı falan. Doğru söylüyorsun hocam dedi. Neyse nazar boncuğunun üstünü kapattık. Şimdi o avamdan arkadaş dedi ki hocam dedi bak dedi şu nazar boncuğunu görüyor musun dedi ya kendini kapatılmasını bile engelleyemedi. Ha. Ha. Kendinin kapatılmasını üstünün örtülmesini bile engelleyemedi. Ya kendine faydası olmayalım bize faydası olur mu deyince adam çok daha iyi anlat. Avamdan gelen bir söz bu. Avamdan gelen bir cümle bu. Yani e, bu demek değil ki insanlar işte fıtrî bir duygu. Yani eğer fıtrat düzgün olursa adamı düzgün konuşturuyor. Hoca olmaya gerek yok. Fıtrak, yamuk olursa adam yamuk konuşuyor işte. Öyle bak yani üstünü kapattık, izale ettik. Hadi kurtarsın kendini bakalım. Yok, sessiz. Evet, alalım diğer rivayeti. Galat İmamı Muslum, rahmetullah. Hatta sana Muhammed bin Mutanna, vobnu beşşarim. Galat Gala sana Muhammed bin Câfer, Galat sana Şöbe. Galâ Semû' to sellem: "Lâ yu'minu ahadukum beş yukarı. Rivayet aynı, biraz daha ne? Lafzı değişti. Evet, alalım senedi. Bize Muhammed bin el-Müsenna ile İbn Beşşar rivayet ettiler. Muhammed bin Beşşar. Evet, yani iki şeyhi bir tabakada. 1 bir. Evet. Dediler ki bize Muhammed bin Cafer rivayet etti. 2. Dedi ki bize Şube rivayet etti. 3. Dedi ki Katade Enes bin Malik'ten nakle rivayet ederken dinledim. Ne yaptı? 5 yaptı. Humasi. Hangisi Ali? Hangisi Nazil Murat? Bir önceki rivayet mi Ali? Bu mu Ali? Önceki alimiş. Niye? 4. Bu 5, evet. Heh. Onun için onu x ikiletmiş işte her şey bir matematik gibi böyle ne önümüzde duruyor değil mi evet bazen kumasi rubai'den daha sayı olabilir hani rivayeci galar açısından o ayrı ama burada öyle bir durum yok evet neymiş hadisin lafzı Enes şöyle demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden hiçbiriniz ben kendisine çocuğundan babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça İmanı Kamil'le iman etmiş olamaz buyurdular. Evet burada hiçbiriniz demiş. Diğer rivayette kul demiş, adam demiş değil mi? Ha, diğer bir rivayette tabii işin içine işte malı da sokmuş değil mi? Ha, burada mal zikredilmemiş. Ehil demiş orada, tavsile gitmemiş. Ha, burada ne demiş? Kendisi demiş. Oğlu demiş, babası demiş. İşte niye bu örnekleri veriyor? Çünkü deminden beri söylüyor ya. Çünkü babanın evladını evladını da babasına duydu. Halbuki annenin evladına da diyebilirdi. Ya niye dememiş? Hep söylüyoruz. Neden dememiş arkadaşlar? Hükmü galip. Arapçada müzekkel her zaman müennesi de ne yapar? İçini alır. Yoksa annenin merhametini zaten ayetler ve hadisler ne yapıyor? İfade ediyor. Değil mi? Men ehakku bir hüsnü sohbeti ya Resulallah. İnsanın sohbetine en layık olan kim? Ummuk sonra annem. Sonra annem. Sonra abook, sonra adnak, adnak. Anne. Yine anne, yine anne sonra baba. Yoksa he, yine bazı hadislerde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve annenin şefkatini Allah'ın şefkatiyle ne yapıyor? Şüphesiz. Kıyas ediyor, değil mi? Öyle hiç şüphesiz. He. Ama hükmü galip. Yani çok önemli değil. Hı. Ne demiş? Evlat, baba ve bütün insanlar. Üç aşağı beş yukarı aynı. Bakalım şimdi bir ne diyormuş? Buhari Şari'yi, aynı zamanda Ebu Davuş Şari'yi ne diyormuş? Evet. Hattabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı zamanda kimdi Hattabi? Türk alimdi değil mi? Ha, unutmayın bizden. Ha, evet. Hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle tabi sevgiyi değil, ihtiyarı sevgiyi kastetmiştir. Tabi sevgi yani doğal bir sevgi. Fıtri. ama burada iktiyarı var. Yani işte dinin bir öngörüsü var. Evet. Çünkü insanın kendisi kendini sevmesi bir tabiattır. Onu ters çevirmeye imkan yoktur. Kendini sevmeyen yok gibi bir şeydir herhalde, değil mi? Ha. Hadisin manası şudur: Bana taat uğrunda nefsini telef etmedikçe ve benim rızamı helakî pahasın, helakim pahasına da olsa kendi heva evesini evesine tercih elemedikçe beni sevme davasında doğruyu söylemiş olmazsın. Allah. Arkadaşlar böyle al bunu bir tabela yap az. Al bu sözü bir tabela yap az. Bana taat uğrunda nefsini telef etmedikçe yani, he, yani ne demek istiyor? Çok cühtet, çok gayret et. Evet ve benim rızamı helakim pahasına da olsa kendi heva ve nefsine tercih eylemedikçe beni sevme davasında doğru söylemiş olmazsa kim do peki kim doğru söylüyor bugün kim doğru söylüyor fıtri sevgi dedik sevmek işte evladım babayı sevmez burada ihtiyari var yani Allah'ın ve peygamberin emri var Aleyhisselatu vesselamın ama bir insan düşünün ki hem baba olduğu için sevecek hem peygamber olduğu için sevecek kim o? Fatıma anamız mesela. Hem baba hem peygamber. Onun sevgisini bir düşünün. Hasan Hüseyin'i düşünün. İşte Ehli Beyt'in fazileti burada var. Evet. Kolay değil. Yani onlarda fıtri artı ihtiyari sevgi ne yapmış? Birleşmiş. Birleşmiş. Evet. Devam edelim. Ha. Bir de Ehlibeyt'ten gelip de ha. Fıtri sevgiyle sevip, ihtiyari sevgiyle sevmeyenler var. Anladınız mı benim dediğimi? E ben Ehlibeyt'tenim. Oo vay vay vay ama bir tür rezillik var adamda. Ehlibeyt'ten olsan ne yazar? Onu da unutmayalım tabii. Ha, devam edelim. Ha. Yani iman-ı sahibi bir müminin üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkı babasının, oğulların ve bütün insanların hakkından daha büyüktür. Çünkü biz ebedi cehennemde ancak onun sayesinde kurtulmuş, hidayete onun sayesinde ermişizdir. Acaba bu hadiste insanın canı niçin zikredilmemiştir? Ya şimdi ya hocam bu ne diyor ya? Onun sayesinde cehennemden kurtulduk, hidayet onun sayesinde vardık falan filan. Aa. Yo, doğru. Onun sayesinde cehennemden kurtulduk. O bize bildirdi bu dini. İnnekele tehdi ila sıratı Mustafa'yım doğru yola da o iletti bizi. Problem yok ama burada he, ne yok? Hangi hidayet yok? Ne yok? He. Ne var? İrşad var burada ya. Karıştırmayın yani bu cümleler bütün kitaplarda geçer ama şimdi senin niyetin habis olunca, pis olunca, sen adamın kusurunu arayınca, her cümlesine bir anlam yükler onu yoldan çıkarırsın zaten. Sayıda çalışmak değil mi? Evet. Say. Evet. Çalışmak Elbette. Yani. Gayret etmek. Ha. Elbette. Yani burada kötü bir anlam yok ama işte niyet kötü olursa yüklersin onu demek istiyorum yani. Yani niyet kötü olursa Buhari bile senin eleştirinden kurtulamaz ya. Ha. Devam edelim. Acaba bu hadiste insanın canı hiç edilmemiştir? Halbuki Teala Hazretleri ennevüyü evla bil mü'minine min enfusihim. Peygamber müminlere kendi nefislerinden daha ileridir. Bak şimdi ayette teyit ediyor değil mi? Heh. Heh, ayette teyit ediyor. Ahzab suresi altın oğlu ayette. Evet. Hı. Binalede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi canından daha çok sevmek her müminin borcudur. Bu sual bu şudur. Neden hadiste yok? Hı. Bir kimsenin nazarında Allah'ın yarattığı en kıymetli hatta çok defa canından bile kıymetli varlık baba ile çocuk olduğundan hadiste hadisi şerifte temsil suretiyle onlar zikredilmemişlerdir. Gördün mü? Heh. Zikredilmişlerdir. Zikredilmişlerdir. Heh. Ya Çünkü babaya desen ki evladım mı sen mi hanginizin canını alayım evladım yaşasın benim canımı al der. Heh. Belki evlat cibilliyası <gülüyor> tersini yapar da ama bir baba bir anne öyledir yani. Heh. Ondan dolayı zaten bu daha da ilerisini zikretmiş. Onu demek istiyor anladınız mı? Evet. Devam edelim. Mana şudur, ben kendisine en sevdiği şeylerden daha sevgili olmadıkça bir kimsenin imanı kamil olamaz. Kamil, kemal. Evet, devam edelim. En sevdiği şeylerin içinde bir tabi can da vardır. Sevdiği şeylerin hükmü bu olunca sevmediği şeylerin hükmü kendiliğinden anlaşılır. Yahut Müslümanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi canından daha çok sevmesi icap ettiği başka delillerden malum olduğu için burada can zikredilmemiştir. Hadis-i Şerif'te babayla çocuk zikredilmiş, anne ile kız zikredilmemişse de çocuk kelimesi hem oğlana hem kıza Şamil'dir. Annenin zikredilmemesi ya babanın zikrinden anlaşılacağı yahut onun hükmü başka delilde malum olduğu içindir. Heh, Delilden yani, malum olduğu içindir. Yani bunlar hep söylediğimiz şeyler. Devam et. Babanın çocuktan evvel zikredilmesi dahi ekseriyete nazarandır. Yani babalar sayı itibariyle çokturlar. Çünkü her çocuğun babası vardır fakat her babanın çocuğu yoktur babayı tazim cihetine bakarak evvel... her çocuğun babası vardır fakat her babanın çocuğu yoktur ne güzel görüyor musun? evet heh. babayı tazim cihetine bakarak evvel ziketmiş de olabilir çocuğun evvel zikredildiği yerlerde ise şefkat ve merhamet ciheti nazarı itibarı alınmıştır evet, çok güzel bilgiler yani hakikaten şu şerhle bir ciltlik bir şerh yazar adam değil mi? şu cümleleri açmaya kalksa ne yapar? baya bir Malumat toplar. Evet. Ee, diğer babımız ne diyor? Galal İmamın Nevevi Yürahimullah, babu delil ala enne min hisal iman, en yuhibli ahih el Muslim, ma yuhibli nefsihi min el Evet. Alalım babu. Galal İmamın Nevevi Yürahimullah, babu delil ala enne min hisal il أن يحب أن يحب أن يهب لأخيه لأخيه المسلم مسلمي Evet. Galal İmamul Müslim rahmehullah haddasa ana Muhammed Muhammed bin Musanna veğlu Meshar. Deminki senette birleş. Evet. Galal galal haddasa ana Muhammed bin Cafer. Şeyban Şube. قال سمعت قتاده قتاده يحدث عن انس بن مالك عن Bir kimse kendisi için hayır namına neyi arzu ediyorsa Müslüman kardeşi için onu arzu etmenin iman hasletlerinden olduğuna delil var. Şimdi bakın ikiye ayırdı. İmam Nevevi Babı. Halbuki e, hadisleri, halbuki bir önceki hadisin neyi? Uzantısı bu. Neden? E, çünkü ilkinde Resulullah sevgisi vardı. O imanın neydi? Gereklerinden bir tanesiydi. Ha. Ama bu din öyle bir din ki içtimai bir din. Sadece Resulullah Aleyhisselatü sevgisi değil, müminin mümin kardeşini sevmesi de imanın gereklerinden bir tanesi kendi nefsi için istediğini onun için istemek, kendi nefsi için istemediğini onun için istememek. Çok önemli bu. Ne ölmesini ne olmasını değil. Ben öleceksem o ölmesin. Ben olmayacaksam o olsun demek. Haseti atar, kibri atar, riyayı atar. Cömertliği getirir, şecaati getirir, ref, rifkati getirir, merhameti getirir, her şeyi getirir. Ama şöyle bir bakın Müslümanların haline. Ticaret yapıp da salim kalan kaç tane adam var? Ticaret yapıp da salim kalan kaç tane adam var? Evlilik yapıp da salim kalan kaç tane adam var? Yolculuk yapıp da salim kalan kaç tane adam var? Halbuki işte bunlar hep temel ahlak kurallar ama işte imanın hasletlerinden, imanın özelliklerinden imanın şubelerinden imanın feriyatından bunlar. Evet. Bir önceki rivayetin aynısı senet olarak ama lafzı farklı. Okuyalım şimdi. Alalım. Bize Muhammed bin El-Müsenna ile İbni Beşşer rivayet ettiler. Dediler ki bize Muhammed bin Cafer rivayet etti. Dedi ki bize şube rivayet etti. Dedi ki Katade'yi Enes bin Malik'ten o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş olarak rivayet ederken dinledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden hiçbiriniz kendi nefsi için dilediğini din kardeşi için de yahut komşusu için de dilemedikçe tam iman etmiş olamaz buyurmuşlar. Şimdi bak yani şimdi arkadaşlar temel bir kural var. Aynı sıbak ve siyaktaki cümlelere aynı hüküm verilmelidir ta ki başka bir karine olacak ya da aynı hüküm vermeyi engelleyecek bir mani olacak ki o hükmü vermiyesiniz usul kaydediler şimdi la yu'münü la yu'münü ikisine de geç değil mi? Ha, birinde ne vardı? Resulullah sevgisi vardı Efendim, işte orada kafir olur diyeceksin tamam dedin e şimdi kardeşi için istediğini kendi için istemedikçe burada da mı kafir olsun diyeceksin diyemiyorsun işte aynısı bak vesiyak fark eden bir şey ye. yani irabı da aynı İra bu da aynı ha. İşte onun için burada hep ehlüsünnet tam ya da kemal bu ne yapmış? Kullanmış. Kendi istediği, kendi için, kendi nefsi için istediğini ümün kardeşi için istemek mükemmel imanlık. Kamil iman neyi göstergesi? Kendi nefsin için istemediğini onun için hı. istemek mükemmel iman göstergesi değil. İfade bu. Evet, alalım şimdi. Tabi bazı rivayetlerde de komşusu için diyor. Bazı rivayetlerde de komşusu için diyor. Evet. Bu hadis sahih Müslim ile Ab bin Humid'in ve Nesai'nin bir rivayetinde şekliyle tespit edilmiş ve din kardeşi için ya din kardeşi için de yahut komşusu için de dilemedikçe denilmiştir. Evet. Burada da olduğu gibi işte. Din kardeşi ya da komşu, raminin şüphesi var burada. Ya onu dedi ya onu dedi. Evet. Başka muhaddisler onu şeksiz olarak din kardeşi için de şeklinde rivayet e Diğerleri alttakiler onlar. hadis Hadisi Buhari. Onlar da din kardeşi şüphe yok. veyahutta komşu yok. Evet. Heh. Hadisi Buhari, Tirmizi, Mesai, Absin Hümeyt, Ebu Bekir, İsmail'i İbni Mende ve İbni Hibban dahi tarih etmişlerdir. Evet. Ulema-i kiramın beyanına göre hadisi manası kendisi için dilediğini din kardeşi için de dilemedikçe tam iman etmiş olamaz demektir. Yoksa aslı iman kendinde bu sıfat bulunmayanda da vardır. Anladık mı arkadaşlar? İmanın aslı bu sıfat bulunmayanda da var yani yoksa kafir değil. Evet. Maksat din kardeşi için taat ve mübah olan şeyleri dilemektir. Nedir ki? Nesai'nin rivayetinde bu cihet tahsiye edilir. Evet. Mufassal rivayette bu yönü açıkça zikretmiş Nesai. Evet. bu Amr İbni Salah diyor ki kendisi için dilediğini din kardeşi için de dile dilemek adeta imkansız derecede güç sayılan şeylerdendir. Evet sahih müslümin ne ile? E, Müşkilatı ile alakalı İbn-i kitabı var. Ne diyor? Evet bir daha. Kendisi için dilediğini din kardeşi için de dilemek adeta imkansız derecede güç sayılan şeylerdendir. Hı. Halbuki mesele öyle değildir. Çünkü hadisin manası İslam'da sizden biriniz. Kendisi için dilediği şeyi aynını değil mislini din kardeşi için dilemedikçe tam iman etmiş olmaz demektir. Yani aynını değil de yakınını. Ya ben işte ne oldum? İşte sabancı kadar zengin oldum. E o halde Mesut da sabancı kadar zengin olsun değil. Ya ne? Mesut da zengin olsun ama he, benim kadar olmasa da olur yani. Ama Mesut ölsün demiyorum, aç kalsın demiyorum bak. İşte yok diyor. Yani böyle demektir diyor İbn Salah bu. Yani yani e, burada kastedilen budur diyor. Yoksa diyor nefi edilen öbürkü değildir diyor. Açıklayacak şimdi devam et. Bunu yapmak. Kendine verilen nimetten hiçbir şey noksan kalmamak ve kendine verilene dokunmamak şartıyla din kardeşine de böyle bir nimetin verilmesini istemek de olur. Bu kalbi selim sahibi olan bir kimse için kolaydır. Yalnız bozuk kalpli olana güç gelir. Allah bize ve bir cümle din kardeşlerimize afiyetler versin. Yani mesela ne yaptın? İşte sınava girdin, aynı koşullardasın. Ya sen kazanacaksın ya da din kardeşin kazanacak. O kazanmasın ben kazanayım demen neye aykırı değil? İmanın kemaline aykırı değil. Çünkü ikinizin kazanması ne değil? Mümkün, Mümkün değil. Anladık <gülüyor> değil mi? Ha. E Kur'an yarışmasına girdin kıraatine. İkiniz finale kaldınız. Ödül bir milyon riyal. E, ne olacak şimdi? Onu tercih etsin. Ha? <gülüyor> değil yani. O değil işte. O değil o. Evet. Devam edelim. ha. İbn Sina'nın imkansız derecede güç saydığı şey kendisi için dilediği bir şeyin aynısını din kardeşi için de dilemektir. Bu ister hissi ister manevi şeylerde olsun, hemen hemen imkansızdır. Çünkü her insan kendine nasıl bir olan, insan. Çünkü bir insan kendine nasip olan bir nimetin kendisinden alınarak başkasına verilmesini kolay kolay istemez. Aynı nimetin hem kendinde kalmasına hem başkasının olmasına ise imkan yoktur. Zira bir cevher veya arazinin aynı zamanda iki yerde bulunması imkansızdır. Anladınız mı? Evet, evet. Hadis-i şerifte bahsedilen imandan Murat, imanı kamil olduğuna göre şöyle bir sual varıt olmaktadır. Şu halde kendisi için dilediği şeyleri din kardeşi için de dileyen kimse dinin sayır erkanını yapmasa bile mümin kamil olmak icap eder. Ne kadar güzel, <gülüyor> ne kadar güzel bir soru. Ey ümmet diyor, niye zıttını alıyorsunuz hep? kafir tekfircilere sesleniyor mesela diyelim. Yani kendisi için istediğini kardeşi için istemiyor kafir oldu. E zıttını al diyor. Kendisi için istediğini mümin kardeşi için isteyince de çamil mümin mi oluyor? Evet devam et. Hı. Cevap. Bu söz bir mübalagadır. Onun için burada dilek sanki imanın en büyük lütfüymüş gibi gösterilmiştir. Yahut bu dilek imanın diğer yükünlerinin yükünlerin de istilzam eder. Gerektir. Hayır böyle bir yük yok. Evet, ha. Kamil iman sahibi olmak için kendine dilediği şeylerin mislini din kardeşine dilemek lazım geldiği gibi bunun zıttı yani kendisi için kötü gördüğü şeyi şeyleri din kardeşi için de kötü görmek imanın kemalindendir. Ancak dilemekle kötü görmek birbirinin zıttı oldukları ve bir zikredil bir bir zikredilince Bir zikredilince derhal öteki de hatıra geleceği için hadiste iki zıttan birinin zikri birinin zikriyle ittifa edilmiş dilemedikçe diledikçe dememiş yani. Çünkü burada yani mükemmel imanı olmayanı kastediyor. Anladık değil mi? Yoksa öbürkü de anlaşılır zaten. Evet. E bu Abdullah el Ubbi bu hadisin dünya umuru hakkında varet olduğunu, ahiret umuru hakkında ise Teala Hazretlerinin ve fizalike zâlike fel Bu hususta evet. yarışçılar musabaka yapsın. Mutaffifin 26 buyruğunu söyle, söylerken ahiret hususunda din kardeşinden daha üstün mertebe dilemenin caiz olduğuna işaret etmiştir. Ya işte o dünya işlerinde öyle bu hadis. Ama ahiret işlerine bu hadis ne yapmıyor? Mütedail değil. Yani en iyisini iste hiç korkma. Evet. Hemen ikinci rivayetini alalım hadisin. gâlel Müslim ül <Gülüyor> seni Zuheyr Harbi. Yahya an Huseynin muallimi an an Enes'in ve sellem Bu da yemin var değil mi? Evet, yemin var burada. nefsi bi yedihi la abdun hatta yuhibbe jarihi ev qala ma Devam et. Bana Züheyr bin Harp rivayet etti. Kocası bir. Dedi ki bize Yahya bin Said. Şimdi diğerlerinde de bakarsak. ha Yani ilkinde mesela Züheyr bin Harp vardı. İbni Uleyya rivayetinde. Evet. Daha sonra Muhammed bin Musenna'ya geçmişti. Burada şimdi yine Züheyr bin Harbe döndü. O kimden? Yahya bin Said. O kimden? Hüseyin el Muallim'den. Evet kimmiş Hüseyin? Hüseyin bin Zevkan el Muallim. Bastıldır. Sahiyahin abilerinden de. Evet. O da Katade'den, o da Enes'ten, o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden nakle rivayet eyledi. Katade'de birleşti bir önceki senetle. Değil mi? Züheyr 1, Yahya 2, Hüseyin 3, Katade 4, Enes 5. Bu da Humasi. Evet. Heh. Devam edelim. Efendimiz, Nefsim kabzayı kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki Şimdi bak kudret kelimesi demiş. İşte ne var? İşte tevil var. Değil mi burada? Heh, nefsim elinde olan, güzeldi. Nefsim elinde olan Allah'a. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ha? Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiçbir kul kendisi için değil. kul demiş bak. Dedik ya aynı sıyak aynı hüküm. Diğer rivayette de kul geçmişti. Evet. Hiçbir kul kendisi için dilediğini komşusu için yahut din kardeşi için de dilemedikçe tam iman etmiş olmaz buyurmuşlar. Evet yani burada farkı ne? Yemin olması rivayetti. Bir de ne? Sizin yerinize neyin? Kulun olması. Bakın aynısı bak ve sıyak. Gördünüz. Aynı ifade aynı hükmü ne yapmalıdır? İçermelidir. Yoksa problem doğurur. İlkinde adamı imansız sayıp Burada imanlı saymak diye bir şey ne değil? Mümkün. Mümkün değil. Burada imansız sayıp ilkinde imanlı saymak da ne değil? Mümkün değil. Anlıyorsunuz değil mi ne dediğimi arkadaşlar? Bakın yani bunlar önemli. Önemli kaideler bunlar. Ha. Onun için ehl-i sünnet dost doğru yol. cemetmiş, Cem. Ne salt irca gibi herkese boldan cennet dağıtmış. Ne de... Ha, huruç ve tekfir fitnesi gibi insanları da cehenneme külliye sokmamış. Evet, yani belli, cöm etmiş, deliller mevcut. Yani bakın işte kaç rivayet aldık? Görüyorsunuz yani e, 46-45 rivayet aldık e, şey içinde, e, kitab-ül iman içinde e, mukaddime ile birlikte 73, Biz 46 rivayet, 45 rivayet aldık. 45 tane rivayette bu söylediğimizin dışına çıkan bir ne yok arkadaşlar? ifade yok. Hep ifadeler bu minvalde gidiyor. Sonuna kadar da bu minvalde gidecek. Çünkü niye? Ehl-i Sünnet bu ifadeler ortaya çıktıktan sonra bu kuralları koymuşlar. Yoksa he, kuralları koyup da ifadeler ortaya çıkmamış. istikrar dediğimiz bu işte. İfadeler mevcut. Ehl-i Sünnet i ifadeleri almış. Harmanlamış. Ümmete Muhammed'in önüne koymuş. İşte alan alıyor, almıyor, aldı Onun için he, bu e, meseller önemli meseller bu meselelere e, bağlanmak önemli bir husus ve bu meseller hakkında ne yapmak? E, devamlı vazunasiyatte bulunmak, insanları yönlendirmek insanları he, bu meselelerin e, odağında ne yapmak? saklamak, onun dışına, o dairenin dışına ne yapmamak? çıkarmamaya çalışmak çok önemli çünkü bir kaydım maazallah gitti yakalamak zor. Onun için ehli sünnet bir vadi, irca bir vadi, horuş bir vadi. Ehli sünnet ortada bir vadi. Allah yani bizleri öncelikle ve sonra eşimizi, dostumuzu, ailemizi, ehlimizi ve bütün ümmeti ehli sünnet yolundan ayırmasın diyelim. Ehli sünnet yolunda olmayanların da bir an önce ehli sünnet yoluna dönmelerini inşallah Rabbim nasip etsin diyoruz. Subhaneke, Allahumme ve bihamdike, eşhedü en la ilahe ente esta'furuke ve etûbü ileyk.